Farisi. Nasıl aklın başına geldi mi? Evet baba, aklım bana her geçen gün doğru yolda olduğumu söylüyor. Senin gibi bir evlat olmaz olsun. Babasının dinini beğenmeyen. ...mutsal ateşimizle alay eden... ...oğlum dahi olsa cezasını çekecektir. Aklın başına gelinceye... ...tekrar dinimize dönünceye kadar... ...burada böyle prangalı hapis kalacaksın. Ateşin esiri olmaktansa... ...doğru yolunda esir edilmiş olmayı tercih ederim. Heh, doğruymuş. Hangisi doğru? O görüp beğendiğin Hristiyanların... ...her birinin ayrı telden çaldığını biliyor musun? Olacak şey mi? Herkes kabilesinin reisi Budahşan'a imrenirken... ...onun oğlu Hristiyan olmak istiyor. Benim için bundan daha küçültücü ne olabilir? Bu kabile, koca arazi, yığın yığın ürünler, bir işaretle yanına koşacak hizmetçiler benden sonra senin olacak. Bir oğlum olsun diye günlerce ateşin karşısında iyilik tanrısı hürmüze dualar ettim. Bu sana doğru dinin bizim din olduğunu anlatmıyor mu? Hristiyanların erkek çocuğu olmuyor mu? Sana bir şeyler anlatmak ne kadar zorlaştı. Halbuki sen kutsal ateşimiz sönmesin diye çalışan iyi bir çocuktun. O rahiplerle konuşunca huyunda değil. Bak baba madem dinine güveniyorsun neden korkuyorsun? Neden acizlerin başvurduğu hapis cezasını seçiyorsun? Neden düşünmüyorsun? Her an elindeki zenginliği ve kabile şerefini kaybetmekten korkuyorsun. Şeref hep yanıp yanıp tükenen bir ateşin peşinde koşmak mıdır? Ben öyle bir şey arıyorum ki ona tutulunca kurtulayım. Ona tutulunca sonsuzluğu yakalayayım. Bu ateşin, ayın, güneşin bir sahibi olsa gerek. Bu düşüncelerden kurtuluncaya kadar burada kalacaksın. Hizmetçi! Buyurun efendim. Yemeğini ver kapısını kilitleyip çık. Baş üstüne efendim. Gidip yemeğini getir. Dur biraz. Bırak şimdi yemeği. Sana söyleyeceklerim var. Bak eğer kaçmama yardım edersen sana çok para veririm. Olmaz öyle şey. Babanız beni... Buradan çıkınca asfanda durmayacağım zaten. Şama gideceğim. Sana vereceğim parayla sen de istediğin yere gider bu adamlarla kurtulmuş olursun. Anlaştık mı? E, tamam. Bilmem ki. Görüntülerin, şekillerin arkasındakini aramaya koyulmuştur. Anlamları yerine oturtacak sırrın peşine düşmüştür. Dünya Selman'a bir karış kadardır. Nerede bir rahip, nerede hikmet sahibi birinlik duymuş, onun yanına koşmuştur. Ne zamanki çarkıtlık ve sahte tadolarla karşılaşmış, hemen uzaklaşmıştır orada. Sadık rahiplerin dünyadan el etek çektikleri günlerdedir Selman. Selman. Buyurun efendim. Beni ayağa kaldır. Son defa şu tepeden Amri'yi seyredim Böyle konuşmayın efendim Son nefeslerimi kullanıyorum Selman Ölüm sözüne en sadık arkadaşımızdır Hangi canlıya haber vermedi Ve ne zaman söz verdi de gelmedi Oturalım Beni kime bırakıyorsunuz efendim Bu kaçıncı durağın Tam söyledikleriyle yaptıkları birbirine uyan birler rastlamışken Kolay mı ayrılmak mı? Asıl ölen ben olacağım. Kuserman, sen hikmet yolunun yorulmaz yolcususun Şan, şöhret ve deptebeyi terk edip yollara döküldün Yolun uzasa da kazanan sen olacaksın Biliyorum efendim Mecusi olan babamı İsfahan'da bırakıp Şan, Musul ve Nusaybin'de birçok rahipten ders aldım Tanıdığım rahiplerin çoğu sadık çıkmadı Nerede bir çirkinlik gördüm hemen uzaklaştım oradan. Çok az hatta hatta hiç kalmadı Selman. Ne kalmadı efendim? Allah'ın dinini tahrif ettiler. Herkes çıkarları uğrunda uydurduklarının peşinde koşuyor. Dünya sıkıntılı Selman. Fakat yakındır. O müjdecinin gelmesi yakındır. Nerede? Kim o müjdeci? Arap yarımadasından çıkacak. İki yanı taşlık olan kurmalık bir bölgeye hicret edecek. Kimdir, nasıl biridir efendim? O hediye eden yer fakat sadaka yemez. Sırtında iki omuz küreği arasında son peygamber olduğunu bildiren nübüvvet mührü vardır. İncil onu işaret ediyor. Bir yol bul ve ona ulaş. Ona ulaşmayı... ''Onunla kucaklaşmayı ne kadar isterdim?'' ''Fakat ah, ah, beni yatağıma götür Selman.'' ...kırbalarımızı iyice doldurmalıyız. Yol uzun. Baksana, şu çobanın ne işi var bu ıssız yerde? Bilmem. Herhalde hayvanlarını sulamaya getiriyor. Bir ıssız yerde bir çoban. Hem sürüsü çöker. Yolcular, kervanınız nereden gelir, nereye gider? Amuriye'den Medine'ye gitmekteyiz. Ya, demek Medine'ye gidiyorsunuz. Evet ama niye bu kadar sevindi? Eğer beni Medine'ye götürürseniz... Şu koyun ve size verelim. <gülüyor> tamam anlaştık Adam deli mi? Hiç benzemiyor kim bilir ne der. Yolda öğreniriz Medine'den hangi kabiledersiniz? Biz güvenilir insanlarız Medine'den Beni Kelp kabilesindeniz Sizi emniyetle istediğiniz yere götürürüz Bu, bu genç sana bir şeyler hatırlatmıyor mu? Yoo Sana ne hatırlatıyor? Adam genç şu pazularına baksana Anladım Fakat bu adam hür. Köle diye satılır mı? Köle olmadığını kim biliyor? Çok kurnazsın. Medine'ye varıncaya kadar hiçbir şey belli etmemiz. Medine'de köle arayan bir Yahudi biliyorum. Ona satarız. Seslen de herkes hazırlansın. Hadi hazırlanın. Yola çıkıyoruz. olur çölü beklerim çağların muştusu hiradan gelir sınırlar erir mızrak kırılır bir yetim dünyaya sevda getirir zulmün tahtları bir bir devrilir dünyaya yepyeni bir iklim gelir bu ışık sığmaz benim içime kervanlar götürsün öteye beni müjdesi düşer her an düşüme Güçlerden yollara düşürün beni. O bir yolcudur. Yolda bekleyen tehlikelerin hepsini göze almıştır. Medine'de köle diye satılmak onun umudunu eritememiştir. Elleri işte umutları ufukları taramaklıdır. Bir an. bir an daha yukarıda Bak başının hizasında koca bir dal var Onları da kopar Oh amca oğlu be Buyur, Bu yıl boğurumu alacağız ha ne dersin? Şurada bak sağ tarafta da bir salkın var Onları da kopar Ne o canın sıkılmış gibi Evet Allah evs ve hazreç kabilelerinin cezasını versin Ne oldu O peygamberlik iddia edeyen adam nihayet geldi Hepsi kubada Onun başına üşüstü Nedir? Nedir o? Bu kendini bilmez köleyen oğlu Bundan sana ne Sen hisine baksana <gülüyor> Sadece ne olduğunu öğrenmek istedim Hadi hisinin basına Bundan sonra işimiz zor Bu adam sayesinde Es ve hazreç birlik oldu Medine'de bundan böyle Yahudilere zor günler var Onları birbirine düşürmeyi belki başarırız Benim asıl korkum Ya bizden ona tabi olacaklar olursa işte o zaman her şey daha da kötü olacak Tevraktaki tarife tam uyuyor Hahamları toplayıp bir karar almalıyız. Baksana şu köleye, o bile ne kadar hezanlandı. Devamlı bana Araplardan bir peygamber çıkacağını söyleyip duruyordu. Hahamları toplayalım ve Tevrat'ta o peygamberi tarif eden sayfaları koparalım. Ha ne dersin? Bak bu iyi fikir. ...da buluşmayı umduğu... ...haberiyle medeni sarsan... ...gerçekten beklediğidir. bilir. hedefini hedefine... ...ulaştıracak kılavuz mudur o? Selman... ...hazırlığı beraberinde... ...soluğu onun yanında almıştır. Bırakın beni! Bırakın! Bırakın! Onu yakından gözlemeyeyim. Kim bu adam? Bırakın gelsin. Yahudinin haslı kölesidir. Tanırım. Ey peygamber... Ben bu hurmaları sadaka olarak biriktirmiştim Size getirdim Şunlarda hediye getirdiğim hurmalar Resulullah işaret ediyor Hadi herkes alsın Bakalım sadakadan alacak mı Evet Sadakaya değil Hediye hurmalara uzandı Ah, Bir de sırtını görebilsem Evet Müjdeler olsun Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun ya ağabey. Bu o işte ta kendisi. Allah'ım sana şükürler olsun. Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Ben İran'dan ta İsfahan'dan... ...Allah'ın Resulü'nü bulmak için... ...yola çıkmış bir acemin. Hizmetinde bulunduğum en son rahip... ...o peygamberin bu topraklardan çıkacağını söylemişti. Bana anlattığı... ...kitapların belirttiği bütün işaretler tamam. Biz de seni basit bir köle olarak... ...işte... İster lübüvvet mührü. onu. Buldun. Artık kölelik gam değil bana. Onunla yaşayacak mazlumların umutları. Onun getirdiği adaletle yerle bir olacak zorbaların hükümleri. Kendini hür zanneden nice köle, köle sanılan bu özgürlük savaşçısına baksın. Söyle ey Allah'ın Resulü. Seninle gelen Allah'ın emirlerini kabul ediyorum. Ne yapmam gerekir? ...kalkıp şu hurma fidanlarından bitip gidelim. Otur ev but derda. Biraz dinlenelim. Kalkınca bir solukta hallederiz onları. Eh, i̇nsan yaşlanmaya başlayınca... ...eskisi kadar hızlı çalışamıyor. Sen mi yaşlısın? Şu gelen Selman mı? Evet o. Ne o? Yüzünü buruşturdum. Selman'la aramızda aranızda tatsız bir şey mi oldu? <gülüyor> Olur mu? Onunla aramıza güzellikten başkası gelemez. Onun bir Müslüman olarak... Yahudi yanında köle oluşu bana zor geliyor Onu her gördüğümde aklıma ilk gelen şey köleli Selamun aleyküm Ve aleyküm mü selam ve rahmetullah Selma, Gözlerinden sevinç fışkırıyor yüzün gülüyor Hayırdır yine Allah'ın Resulünden bir müjde mi aldın Evet kardeşlerim Allah'ın izniyle kölelikten kurtuluyorum Gerçek mi Selma? Gerçek mi Allah'ım sana şükürler olsun Nasıl oldu bu Allah'ın Resulü sahibimle konuşmamı ve özgürlüğüm karşısında ne istediğini öğrenmemi bana öykledi. Ben de gidip konuştum. He, ne istedi? 1600 direm altın vermemi ve ayrıca 500 hurma fidanı dikmemi istedi. Vay insafsız var. Çok istemiş. Nasıl bulacağız bunları? İşte, işte altın. He, kim verdi? Resulullah verdi. Fidanlar için çukur açmaya geldim. Eh, sana yardım edelim. Şu fidanlar da senin kardeşim. Bakın bakın şuradan bir kalabalık geliyor. Kim onlar? Evet buraya doğru geliyorlar. Soldaki Ömer bin Hattab değil mi? Evet Resulullah da aralarında. Hepsinin ellerinde vurma fidanları var. Bu gelenler seni özgürlüğüne kavuşturmaya geliyorlar sana Sana nihayetsiz şükürler olsun Allah'ım. <Gülüyor> Ediyorum. Şu iki kardeşin davası nasıl sonuçlandı? Hangi dava? Ebud Berdan Selman'ın Resulullah'a şikayet ediyordu. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Gelin ağacın gölgesinde size de yer var. Giderken sonra anlatırız demiştiniz. Ne oldu meseleniz? Allah'ın Resulü ne buyurdu? Ben her gün oruç tutuyordum. Ve gece devamlı namaz kılıyordum. Hicretle birlikte kardeş olduğumuz Selman evime geldi. Ve bana orucumu bozdurdu. Sonra gece namaz kılmaya kalktım, bana engel oldu. Ben de onu yanıma aldım, Resulullah'a gittim. Selman'ın yaptıklarını anlattım. Ebu derda kendine ibadete o kadar vermişti ki vücudunun ve eşinin haklarını dahi unutur olmuştu. Resulullah ne buyurdu? Selman doğru yaptı. Allah Resulü her hak sahibine hakkını ver. Ye, iç, oruç tut, namaz kıl, uyu... ...hanımınla ilgilen diye buyurarak beni ikaz etti. Bu ilmi nereden buldun Selman? Sen bir köleydin. Oysa ben eskiden beri itibarlı bir kabilenin mensubuyum. Benim kabilemin itibarı öteden beri bilinir. Ben şerefli bir insanın oğluyum. Sen kimin oğlusun Selman? Ben İslam oğlu Selman. Ben de Selman'ın kardeşim. Bütün Kureyş bilir ki... ...babam Hattab... Cahiliye zamanında Kureyş'in en aziziydi. Böyle olduğu halde cahiliye kirleriyle övünmeyi reddediyorum. Ben de Selman gibi Müslüman olmaktan başka şeref ve kıymet tanımıyorum. Bedir'i hatta Uhud'u özlüyorum. Düşmanla yüz yüze karşı karşıya kılıç sallamayı istiyorum. 26 gündür şu hendek kuşatmasında elimiz kolumuz bağlı kaldı. Bu da ayrı bir imtihandır Ömer. Sabır içinde gizlenmiş bir zafer saklıdır. Şu Yahudilerin bundan böyle çekecekleri var. Kureyş, Gatafan ve bütün diğer kabileleri toplayarak gelmişler. Ve bizi bir kişi bırakmadan yok etmeyi düşünmüşler. Üstelik bizimle anlaşma halinde olan Medine'li Yahudiler bile hiçbir sebep göstermeden anlaşmayı bozdu. Asıl tehlike onlar. Hendeği ancak çok güçlü atları olanlar geçiyor. Onlarla çarpışıyoruz. Fakat içerideki Yahudilere karşı kadın ve çocuklar korumasız. Şu hendek işi nereden aklına geldi Selman? Düşman böyle bir şeyle karşılaşacağını ummuyordu. İran'da düşmana karşı savunma yapılacağı zaman hendek kazılırdı. Oradan aklımda kalmıştı. Bedir ve Uhud'da özgürlüğünü kazanamamış bir köleydim. Müslümanlar savaşırken ben ancak dua edebiliyordum. İçimde bir sızı vardı. Yahudi sahibimin işini yaparken gözlerim Müslümanların zafer müjdesini getirecek haberciyi arayıp duruyordu. Hendek de bunun acısını çıkardı. Herkes sana imreniyor. Herkesten çok yer kalsın. Muhacir ve Ensar seni yanına almak için birbiriyle yarıştı. Ama kimse kazanamadı. Allah Resulü o benim ehli beytimdendir buyurdu. Ben o sevinçle dağları bile kazardım. Şafak sıkıyor. Bu şiddetli rüzgar neredeyse bizi de sürükleyecek. Şuraya bakın. Hani düşman? Sanki kimse yok. Allahu ekber. Gitmişler. Rüzgar düşmanı önüne katıp geldiği yere fırlattı. Bu Allah'ın Müslümanlara büyük bir lütfudur. Hadi hadi Resulullah'ın yanına gidelim ve ardından şükür namazımızı kılalım. Yollar bitsin, güzelliği örten örtüler kalsın, örtüler kalsın, örtüler kalsın, güzelliği örten örtüler kalsın, örtüler kalsın, örtüler kalsın. Örtüler kalsın. Zamanlar bir aldım dünya bir karış. Zamanlar bir aldım dünya bir Verenlere gelsin. Yolcuyum yolcuyum dünden bugüne yolcu. çekleri dökür heybelerimden heybelerimden heybelerimden bir ince hikmeti çekip çıkarma bir ince hikmeti çekip çıkarma Yar olsun bana Işın iklimin söndüğü yerde Işın iklimin söndüğü yerde Rahmetin sahibi yarolsun bana O bir yolcudur. Herkes bir yolcudur. O yolculuğunun farkına varmış bir öncü yolcudur. Önderini ülkeler aşarak bulmuş, onunla unutulmaz hatıralar paylaşmıştır. Gün gelmiş, rabbin takdiri vuku bulmuş, Allah Resulü dünyadan göçmüştür. Her sahabi gibi Selman'da takdire teslim bir üzüntü içinde ondan ayrı kalmanın hasretiyle ahirette ona kavuşmayı ümit etmektedir. Allah Resulünden sonra onun halifesi diye anılan Hazreti Ebubekir de dünyadan göçmüştür. Hazreti Ömerli devirde Selman'a önemli görevler beklemektedir. Halife bu tarafa geliyor Bana öğleden sonra Selman'ı görüp görmediğimi sormuştu Hayırdır beni niye arıyor Bilmiyorum bana söylemedi Esselamu aleyküm Ve aleyküm Gel ya emir el müminim Fazla kalmayacağım işim var Ey Allah'ın kulları Allah Resulü'nün arkadaşları Ömer'e hayırda yardımcı olun Yanlışta düzeltici olun Ne oldu ey Ömer Medain şehrine bir vali gerekiyor Orda adaletle davransın ve halkın hizmetçisi olsun. Bunun için seni düşündüm Selman. Beni mi ey müminlerin emirim? Bu görevin mesuliyeti ağırdır. Selman bunun altından nasıl kalkar? Sen Allah Resulü'nün sevgisini ve methini almış birisin. Allah Resulü senin için o öncekilerin ve sonrakilerin ilmine vakıf olmuştur diye buyurduğunu hepimiz biliyoruz. Ördüğün sepeti bitirir bitirmez yol hazırlığına başla İçimizde bu göreve en layık olanımız sensin Selman Allah yardımcın olsun Ey Allah'ın kulları Allah'ın Resulü ile geçen günlerin ardından Onun halifesi Ebu Bekir'den sonra Ömer'in sırtına yüklenen emanetin büyüklüğünden korkular yürüyor üstüme Ben hesabını veremeyeceğim işler mi yapıyorum söyleyin yardım edin bana Ben halife mi yoksa sultan mıyım Bu ikisi arasında bir fark var mıdır? Ben şehadet ederim ki sen sultan değil halifesin ey Ömer. Sen ashab-ı suffa'dansın Selman. Peygamberin dizinin dibinden ayrılmazdın. Anlat ben halife mi yoksa sultan mıyım? Sen halifesin. Halife insanlara adil davranır. Hüküm verirken tek ölçüsü Allah'ın rızasıdır. Hükümdar hevasından hükmeder. Kimseyle istişare etmez. Etse de işine gelmeyene önem vermez hükümdar gücünü tahtından alır ve hiç kimseye ben hükümdar mı yoksa halife miyim diye sormaz. da ağırmış. Bari bir hamal çağırayım. Hey! Gel şu yükümü taşı. Bana mı seslendiniz? Sana seslendim tabii. Etrafta senden başkası var mı? Yardım et de bana şu yükümü al bakayım. Peşimden gel. Hakkını veririm. <gülüyor> hey Abdullah! Valimize baksana. Aa! Bir yabancının yükünü taşıyor. Adam da yükü taşıyanın medayin valisi olduğunu bilmiyor. Gidip ikaz edelim onu. Hey yabancı, sen ne yaptığının farkında mısın? Bu yük taşıttığın adam bizim valimizdir. Ne? Vali mi? Verin yükümü, beni affedin efendim. Hiç özür dilemeyin. Gideceğiniz yere kadar bu yük benimdir. Onu kimseye vermem. Yapmayın ne olur. Ben elbisenize bakarak yanıldım. Bir valinin böyle giyinebileceğini nereden bilebilirdim? Bari verin biz taşıyalım efendim. Veremem. Bu yükle kaç tane güzellik elde ettim ben Ne güzelliği Birincisi gururuma hak ettiği dersi verdim İkincisi yardıma ihtiyacı olan birinin ihtiyacını giderdim Üçüncüsü güçsüz bir Müslümanı eziyetten kurtardım Bütün yöneticiler senin gibi olsa dünya sırtında üzüntü yerine mutluluk taşırdı selamu aleyküm. Selman siz misiniz? Ve aleyküm selam. Evet ben Allah Resulü'nün can dostu Selman mı? Onu bilmiyorum. Bizim aradığımız Selman hamur yoğuran birisi olacak değil ya. Biz bu şehrin valisini arıyoruz. Sizin aradığınız kişi benim. Allah'ın Resulü'nü gördüm. Onunla birlikte oldum. Ama onun dostu olup olmadığımı bilmiyorum. Onunla dost olanlar onunla birlikte cennette olanlardır. Ben nerede nasıl öleceğimi bilmiyorum. Vali Selman sizsiniz. Evet. Niye hayrete düştünüz? Benden isteğiniz nedir? Şam'dan bir kardeşinizin yanından geliyoruz. Ebu Derda'nın yanından mı geliyorsunuz? Evet. Öyleyse sizinle mutlaka büyük bir hediye göndermiştir bana. Yok. Ebu Derda bir hediye göndermedi bizimle. Allah'tan korkun. Emaneti yerine teslim edin. O bana hediyesiz kimseyi göndermez. Hediyemi istiyorum. İnanın bir hediye göndermedi size. Yalnızca bize gideceğiniz yerde Allah Resulü'nün ailemdendir dediği... ...Selman isimli bir kardeşim vardır. Ona uğradığınızda selam mı söyleyiniz dedi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Gördünüz mü? İşte beklediğim hediye buydu. Yani, yani bir selam mı? Allah'ın selamının kuşattığı güzelliklere... Uzaklaştırdığı çirkinliklere başka hiçbir sözün gücü yetmez. Bana böyle bir söz daha söyleyebilir misiniz? Yolu açıkken yolunun şaşanlar içinde mekânları, zamanları alt üst ederek kendine yol bulan bir erdir o. Güneşten gözü kamaşıp onu göremeyenler arasında o gece içinden güneşi çekip çıkarmıştır. O dünyaya haddini bildiren bir yolcudur. Dünyasını ahiretinin hizmetine memur etmiş, adaleti zühtü Kanaati kısaca takvayı miras bırakarak gurbet yolculuğunun artık sonuna yaklaşmıştır. Kardeşim hasta olduğunu duyunca koşup geldim. Kardeşin Ebu Derda'yı kardeşsiz bırakma. Yoksa ölmeyen bir insana mı rastladın? Hayat işte Ebu Derda güle ağlaya geçiyor. Hayatta üç şeye gülerim. Ölüm kendisini adım adım izlediği halde dünyada uzun amaçlar peşinde koşanlara. Allah'ın kendisinden haberi olduğu halde kendisi Allah'ı anmaktan uzak olanlara. Allah'ın hoşnutluğunu mu yoksa gazabını mı kazandığını bilemeden kahkahayla gülenlere. Şu üç şeye de ağlarım. Allah Resulü'nün vefatı aklıma geldiğinde, ölüm anındaki ilk şiddetli korkuyu nasıl atlatacağımı düşündüğümde, cennete mi, cehenneme mi gideceğim aklıma geldiğinde. Sen gülmeyi de, ağlamayı da ne güzel terbiye ettin. Dinlerim, sözlerin durduğu yerde Dinlerim, sözlerin durduğu yerde Ben bir yar isterim yar olsun bana Yar olsun bana, yar olsun bana Yar olsun bana, yar olsun bana, yar olsun bana. Işığın iklimin söndüğü yerde, ışığın iklimin söndüğü yerde. yar olsun bana yar olsun varlığın sahibi ya olsun bana yar olsun bana yar olsun bana ey insanlar işte hepimizi bekleyen ve bize an kadar yakın olan hakikat valimiz benim kardeşim ve Allah'ın Resulünün can dostu Selman Allah'ın rahmetine kavuştu. O servetleri, ülkeleri, şan ve şöhreti ayakları altına alarak yürüdü. O bir hikmet yolcusuydu. idi. Uzun yollar, frangalar, efendiler onu Yıldırmadı O hakikatin içine ok gibi fırlayan bir yıldızdı. Ondan son defa bana bir tavsiyede bulunmasını istemiştim. Onun şu kıymetli tavsiyesini kulağı olan, kulağından kalbine yol uzanan herkes duysun. O şöyle demişti. Bir işe başlarken ve herhangi bir konuda karar verirken veya bir malı bölüşürken daima Rabbimizin. E